Malın şükrü, zikren, şükür ya Rabbi dediğin gibi, malı Allah'ın dediği yerlere, israfata değil, fuhşiyata değil, eksterya iblis bizim sırtımıza biner, malı ben kazanmadım mı, mal benim değil mi diye övünürüz. Benim diyenler iblistir, şeytandır. Kendini hayırlı gören de şeytandır. Çünkü evvela Adem'den kendisini hayırlı gören şeytandır. Bir kıyası batıl yapmış, ene hayrun min, halaktanî minnârim ve halaktanî demiştir iblis. İblisi, pürtelbis. Yani Ya Rabbi onu topraktan halk ettim, beni ateşten ben ona hayırlıyım demişti. Evvela kendini yüksek gölen iblistir, şeytandır. Onun için mümin kardeşinden bir adam kendisini yüksek görmeye başladı mı? Ben ona hayırlıyım demeye başladı vakitte o iblisleşir, iblisin sıfatını alır. Adem olursa toprak gibi, topraktan hak olur toprak, topraya mütevazi olur yani. Onun için Allah mütevazı olanını refeder, kaldırır, yüceltir. Mütekebbiri de kaldırır, kaldırır, kaldırır, o zamanları yükseliyorum zanneder. Sonra yukarıdan aşağı bırakır. Feraket olur o. Kaldırır, kaldırır, kaldırır yukarı doğru. O Allah beni yükseltiyor der. Bırak beni yukarıdan aşağıya. Aşağıda halak olur. Allah muhafıza buyursun. Allah'ın gazabından korku, Celalinden çekil.